ve tonların oluşturduğu tam yok. Her şeyden başka yani her şeyden Çünkü 189 tansı verim başlatıcıyla 15.5 yani altı al al al başlıyoruz başlangıcı arasında geçen de, diğer de, bahsedeceğiz. Ondan sonra en sonunda da bir genel değerlendirme karısı bu bu ilgili olarak şey şimdi ben hazırlamaya başlayayım size, size başkaları atacağım modülleri evet, işte, Bizimlerin de şu anlamda? yani başlamıştasız tarih üzerine şu diğer nasıl bir bu saklıyoruz. Bu saklıyoruz. Herkes, bütün insanlar doğaları ilgili eşit doğar, özgür doğar demek o zaman yetmez. Çünkü bu genel yani, konuların yerinde bu sefer topluma belirli bir şekilde taşımışlar. Işte eşit birliklerden ya da özgürlük yokluluğundan bahsetmemiz gerekir. Hmm. Ya da işte, toplu fatrasaların var olduğu için hala ee, var olduğu için Toplamda nasıl olur da bütün insanların işte eşit özgür da özgürlüğünü ee, anlayacağımızdan doğal olması gerekir. Ya da biz genel olarak halktan bahsettiğimizde bu halkın içindeki çeşitli katilgulardan, çeşitli bölümlerden, çeşitli ayrılardan, ne bahsetmemiz gerekir. Yani her insanın hakları beraber veya her doğruluğunu da bahsediyoruz. İnsanların neden o hakları kullanmadığını, kullanamadığını, ya da o haklara izyada neden sahip olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla bu evrenselci anlayış ee, bir yandan yaygınlaşmıştır, diğer yandan da eşliğe takip edilmiştir. Bir de şeyden bahsedelim. Nasıl oluyor da derginaşıyor bu evrensel insanlık ya da e, halk anlayışları ve özellikle de neden şimdi öncesi ve sonrasından bahsediyoruz? Ne ile alakalı Nasıl veriyor? Nasıl veriyor? Ne? Neden? Yani mesela neden atıyorum İngiliz veriyor de nasıl veriyor bu? Fizikler güzel. Fizikler Evet ama hangi yazdan bahsedeceğiz? gerçekten de bu yalanlar. Aslında tam da siz o evrenselden bahsediyorsunuz ama bunlar yalan diyecekler. Yani aslında onlar ayrı bir konu. Evet evet buradan doğru ilerliyoruz. Şimdi ilerimiz arasında başka <gülüyor> kaptır da var ve gayet zenginlermiş. Ucuzlara var. Ama oranlara göre kaptığımızda burunuzda <gülüyor> ettiğin olduğunu ee, görür farklı. Mantıkta aslında artık mesela bir İngiliz devrinin döneminden 100 yıldan fazla zaman geçmiş direkt evet. ama toplumsal değişimler <gülüyor> dönüşme açısından da yine çok önemli bir değişimler dönüşümler olmuş. Ve e, toplumsal değişimler, siyasal değişimler, e, iktisal değişimler yerine zaten bir birleşke içinde e, yürür, devam ediyor <gülüyor> de ve devrimlerle bu birleşkeyi çabuk da ve. Fransız yerini gördüğümüz, bir yandan beri mutlak onarşiye karşı, daha sonra bütün günler onarşiye karşı bir şey, siyasal mücadele edilir. Diğer yandan da daha derinden doğru bir yandan da bir toplumsal toplu, toplu, sade dönüşü söz konusudur. Ve bu yükselmekte olan geleneksel teoriler, anlayışlar karşıdır. sınıflar, ki bunun içindeyim, veren eskofesi de var, ondan belki daha fazla eşleştirildiğiniz işte, durumda da var, Başka da var kendi simgelerinin yeni bir şey olduğunu farkındalar ve bu yeni şey bütün halk için geçerli olduğunu söylüyorlar. Yani burada mesela işte kralın kral çevresindeki aristokrasiye karşımıza oraya edilir ve buna <gülüyor> karşı umutlu olduğu kadar geniş bir Bir, bir araya gelmek istiyan, işte Frans belirlilerinden hemen evet, de bahsediyoruz. Dolayısıyla kendileri genel olarak insanın, genel olarak işte halkın ya da genel olarak haklarının savunuculuğunu yaptıklarını söyledi ve aslında gerçekten bu haklara sahip olmayan, gerçek eşit olmayan, gerçek özgür olmayan kişilerin yanlarına alabiliyorlar bu söylemeye beraber. Yani, Örneğin, toplumsal iktidari yapısında bulunan bizim verandı diyebilir çünkü yani, Tevbat üretim zaten eşitsizlik üzerine kurulur Hı. ve Hani ideolojisiyle şeyleri, siyasetle vesaire eşitsizliğin sorgulanması yönündeki bir şeye ihtiyaç yok. Ama buna karşın geçmek olan kapitalizmin içinde ya da Fransa'da kapitalizm ne kadar bir iş ne kadar bir şeyim tarzı mıdır ama her gün daha osmolar üretimlerinde artık bu eşitsizlikler doğrudan reddediliyor ve toplumın <gülüyor> en az derece olsa eşit olduğu anlatıp bu iş üzerinden, işte sözleşmelerle, işte insanların istekleriyle ilave edilmeyle o üretime katıldıkları söylemekte. Dolayısıyla böyle bir düşünüşü, böyle bir biyolojiyle beslemekte bu evrensel anlayışı. Buna karşı genelden ilgilen erişleri var. Erişlerden biri karşı taraftan geliyor. Yani tehdit altında olanlar, kulağılık, işte, sağlıklılar, desteklardırlar, tamamen birisiniz yanarak, ya da yanarak diyelim gücünlerin değişmesine sıcak aksir diye gücünlerle dikkat kadar olmak tepkata kurmasından sıcak bakmayanlar ve evet. bir yerel muhabbet vermiş <gülüyor> tepki başlangıcından hemen sonra büyük bir güç kazanıyor. Onlar da diyorlar ki işte tek bir insan yoktur. İşte farklı farklı insanlar var, insan deneyimleri varmış. Ee i̇şte tek bir halktan, ya, insan toplumuna maskelemeyiz, işte bu toplumun içinde tabakalar varmış halen, işte bunların eşitsiz olması, eşitsiz olması doğalmış. İşte, haklar da varsa bile, işte insanların doğasına kazınmış işte, şeyine, doğuşan çocukluklar yoktur. Zamanla genelde işte, için, şekillenmiş, taisel içinde şekillenmiş haklar vardır. Diğerler yani var. Artık, burada da, bu yani bunlara kadar, değilim genel işleri örgütleridir. Burcu var. Şey, alt ve e, zihniyeti almak istiyorlar. Orada bu muhakkasa gerçekleştiği yerler, sonrak istiyorlarmış. İşte, e, e, sıcak bakan bir şey, zihniyeti almak istiyorlar. Ama tabi <gülüyor> alt tabakalış boyutlar, sınıflardan bahsettiğimiz zihniç sınıflar, ya da kadınlar, onlar da bu evrensel canlanma için muhakkasa gerçekleştiriyorlar. Biz boyuttan doğru e, geliştiriler veriyorlar ki, Genel olarak insan, bağdaştığı zaman genel olarak insan deneyimiz alır. O insan durumun içinde adam durumda olan ezilen, sunulan işleri görmezden gelmeziz. İltirazsız i̇şte, bir toplum içinde kimler, kadınlar, kimler, e, işçiler görürler, kimler i̇şte, yoktular e, vesaire. Bu yüzden genel olarak halklardan bahsettiğimizde kolayca işte hoş bir durum bir atlarla görmüş şey insanlara zorunluluk da hiçbir tanem yapmamak bir bir ve bunu eriştirmesi Ya da tek bir, birleşmiş halktan baskıdaşken ya o halkın içindeki sınıfısa ya da dokusal cinsiyatları ya da tıksağına gelen köyleri görmezsiniz. Hmm. Hmm. Bunu bilmemektir var. Bunları hmm. hmm. ee, bir bir, bir, bir, bir <Gülüyor> Eş, eşitsizlikler bir bilmemektir. <Gülüyor> ve üç yöneğin arasındaki tartışmalar aslında tam da bu devrimlerçlarının bu yıllardaki e, e, şeyleri ya da üçüncü yöne cümlelerine şeklini verecek. İlginç, terklipler, ilginç bir de şeyleri, senterler görürüz ve aslında uzun 30. yüzyıl boyunca devam edecek olan ideolojik tartışmalarına genelde bu meseleler üzerinden büyüyecek. Yani bir lideri, insan anlayışı, hak anlayışını, işte, muhafazakar bir toplum iktisat yaklaşımı ya da e, Keşiktaşlar'dan göre evrensel bir yerler gibi değiştiren bir şey sosyet e, sanatçısı yani ekşiref ve e, e, e, soruları sorulur. Şimdi dönemde yine kronik olarak e, mümkün. Ve Fransız denirini patlak verirken, aslında 788'den itibaren başlatırız Fransızların o ülkenin olayları yani ciddi bir tabi davranması için de Fransız'da e, kalın en sonunda eşit bir sonra bir geleneksel meclisi uzun yılda aştığında sonra toplamaya şey olması, ikna olması geleneksel meclis tafakalar gelen meclisi zınırlıklar diye çeviriyor doğru olduğunu düşünüyorum çünkü söz konusu Kökün falan teoriler tabakalar yani teorisi sistem içinde hukuki bu, buki açılan devredilmiş işte çeşitli cilt şey, e, intiyazları olan kimin işte e, nasıl birinin olduğu onu daha yani, çok açık bir şekilde evet dediğim tekrar bu kumulor var yani üç tane tabakalar falan bir şey ile var anlayışında birinci tabaka kurban ikinci tabaka e soket bir de bir Yani Sınıfsal aileşimler çok daha karmaşık Çünkü rahiplerin arasında e, üst düzey olan var. Köy rahipler var. Dolayısıyla onlar aynı sınıflara metot değiller. Anlayan şey, bir şey. Okumsal stafiye sahipleri. Zaten üretimleri e, anlayanlar. Halis içinde bile. Farklılıklar var. Ayaklakları, kimisi eski yerlere ayaklaklarla yaşamakta ya da şey değişmektedir. Kimisi burjuvalaşmış, yani ticaret atılmış, yavaş e, yavaş sanayiye yatırım yapmakta. Kimisi de yoksullaşmış bölgelerde aslında biliyoruz. Üçüncü zaten en kalabalığı ve en karşıtı ve, ve, ve, ve ticaret burjuvası var. İşte zaman var, yavaş yavaş bu gelişen sanayi da var. Yani, Bunların yanında çalışan işçiler var, e, açık okat olmayan köylüler vesaire var. Ve Fransız devinin ilk metinlerine baktığınızda, bu devin sesli fransesalleri yapan kişiler, bu tabağa ulaşmak umurumuzdur. Alırlar ve <gülüyor> arkadaşını ve onun üzerine rolü olduğu ciyazan meclis evet. yani tabaka tabi neredeyse tamamen artık eski dönemlerde kavuşması için <gülüyor> bir şey oluyor söylerler ve onlara göre toplum aslında üçüncü tabakalar oluşur ve üçüncü tabakada meclisi bir ulusal meclis haline getirilerek bütün ulusu ya da tüm halkla hemsi bu, bu, bu dönemlerde Ulus kavramını bilerek daha fazla kullanmakla Fransızca arasında yerleştirip Bir kavram değil ya da bir terim yeni kullanılmaya başlatıyorsa çoğu mutlaka farklı farklı anlamlar verilir farklı işler tarafından. genel genelliklerinin ulus ve genel bir an önce bahsettiğim soyun sualık arasında pek bir alim numarasıdır. Yani ulusuz dediklerinde kullanılan insanları, işte Bizim yaptığımız çalışmaları akıbana getirdiler çünkü benim suçlu bir etkinlik şey falanlar yavaş yavaş gelişinde ve kesin bir şey var olmuş. Bir onlara böyle bir kavram kullanmaya eğitmen motivasyon konusunda bir şey değil mi? Özel bir böyle, Bu tarımın doğmaktan gelişti değil mi? Ee, doğum fili başlı şekilde yani aslında hemçetin memleket nerede İşte ee, Oğlumu yer, ee, vatanın da böyle bir şey vardı değil mi mesela? Ee, ve bu genelde yani artık yani bu toplumsal değişimlerle uğraşın da mı siz olmakta farklı bir cehinen basit vesaire ve o toplum insanlar ayıp oldukları murdu tanımlarken bir işte cemaatten farklı olarak ki patlatmalardan farklı olarak daha diğer bir şey yapıyordular ve da Fransızlar için, mesela yani Fransız kavramları için yaşayan bugün Teba ve dolayısıyla onların doğduğu yer olarak bir o dönemin anlayışının büyük bir kısmını yansıtıyordu. Mesela bununla karşılaşıp uluslar düzeyde karşı karşıya geldikçe, mesela Nidil savaşları, işte İngiliz, Fransız, Rus falan deme da artık. Doğduğu yer ya da işte da öteye geçen bir kraliyet babasından da bir geçen şeyler söylenmeye başlandı. Orada intibal işte yavaş yavaş geçen kültürel unsurları e, e, giderip fakat bazıları da unsurlar vesaire ortaya çıkıyor. Yani dönmüşüm önce ortaya çıkıyor bebimiz yani mağimiz gibi e, daha sonra işte Karmaşık olsa terim kendi, ilgili, işler, işte, bir terim keliğe yaradır. Başka terimlerle ülkelerden ödülerek fazla olan Ondan bu çoğalt, çoğalt, çoğalt, şey yok. Ondan bu terimler yerinden anlımlar çoğaptır, Günümüzde kadar e, izlemiyoruz bu kavramını daha evet. Dolayısıyla Frans ve Emreşleri arasında belki en yayınlanan Tarmış, halk bir bütün teşkileler, İnsanlardan oluşan bir bütüldür bu. Yani genel soru insanlar ve genel soru peşim alınmaktan. Ve bu, bunların iradesinin temsil edilmesi mümkündür diye bir ilk fikir ortaya çıkıyor. Ve Fransız denizlerinin önemli bir kısmı tıklı denizler, yani halk peşim, bütün teşkileler iradesi görülmez ve iradesi temsil edilir. Değerli bir yöntemdir ve ulusal bir yöntemde düşmüş fabaka genel bir yöntemdir. Bu fikre savunanlarının sayısı çok fazla ve Fransız evlilik günlerine güvenen Jacobin Kulübü içinde örgütleniyorlar. Jacobin Kulübü aslında nefis, vurgu, parti, dernek arası bir şey. O, yani bu şeyler için. Ama e, temsilcileri arasında işte benzer kişiler bu kulübü içinde ve içinde anayasal başlığa yapılan bir dönemler şey günü Cumhuriyetçiler var. Var. Var. Evet, doğru bir evet. Yani için Jakobanda. Özellikle Evet, bir manastır ama ondan sonra farka almalıdır, şimdi biraz onu yaparız. Bu yani böyle, çok kadar genç Hazreti yaptıktan yani. bir ücreti, ha? James'in. James'in. İskoçya'daki şeylerde, da işte farklı konusunda, geliyor ama, Evet. Jacobenler arasında hızlıca ayrışmalar e, başlıyor. Çünkü bu genel adreslerinin e, <gülüyor> şey, altını doldurmaya işte, e, nasıl bir rejim kurulmaya başlamaz e, farklı bir şeyler orada yatıyor. Bir de Kralıcılar ayrılır Jacobenlerden önde. E, Meşrut Timon Aşıyanı'nın ayrılık kulüp kurarlar. Jacobenler Cumhuriyetçi bir kulüp olarak kalır 1795 civarında geldiğimizde. 1292'de Cumhuriyet ilan edilir Ve Cumhuriyeti ilan edildi yine bir şeydir. Kılımlı Cumhuriyetçi evet. ve Adikar Cumhuriyetçi. <gülüyor> Aynı olan Yani ılımlı olanlar Cumhuriyeti e geçilsin ama mümkün olduğu kadar yavaştan alalım. Gerekirse halka soralım. Kahireler, halka sorular, halka sorular, halka sorular, Durum daha da kötü, işte devreli etiket tablaların üstlüğünü hızlı bir şekilde gerekirse idamlarına başlıyorlar ve kendini savunarak Cumhuriyet'i kuruyorlar. Ve böylece Jacobinler, Latifal Cumhuriyetçiler olarak olacak, hep ben durdum, böyle çünkü bu konuda çok olabiliyor. Yani, kimi zaman işte Jacobinler Cumhuriyetçiliği, Gionlerler işte, falan derneye yanlıştır ya. Ee, ya da neyse işte yeter o kim fark etmez. Eee Velhasıl yani şeyi var. Eee pardon tamam. Yine ilk etapta jeon denler. İhtidal olur. Ama, hızlı bir şekilde bir de 1993'e geldiğimizde Jacobelli'nin tarafına durdular. Dokumentlar kondansiyon meclisinde, yani bu meclisinin yeni kurulan meclisinde, iyi bir çalışma yürütüleri aslında. İttifakları var. Ve meclisin içinde çok geniş bir, iki tarafta yakın olmayan bir topluluk var. Ola, yani olduğun önemli bir sistem gibi daha da önemlisi da sokak hareketlerine, mekânlarında Bu da şimdiye kadar bahsetmediğimdir. çünkü bu komutlar mecliste tartışılırken aynı zamanda Paris sokaklarında da tıpkı bir varmış ve Paris'te işte yaşayan zaman piyadeleri ne zaman 3 sayı, 3 sayı, 3 sayılar, partiler daha sonra diğer şeyleri, e, Çok açık. Meclis'teki türlü soru etkiler ve ama tabii onların kalitleri bunlar da biraz daha farklıdır. Çünkü bir genel haklar bilgisiyle getirmezler ve i̇şte, son anlamda e, senlerin teyla e, eşitçilerin kalitelerler. İşte, yine genelde iş insan hakları ya da yurttaşlarından ve yurttaşların gerçek anlamda tanınmasını isterler ya da doğrudan da bir zaten uygulamadıklarında kendi anlamında hayal Bunlar ayin içinde öyle Daha sonra sokak hareketlerindekiyle balışçılar deniyor. Ee, hayal ediniz. Asıl olmazsa görürüz Evet. Ayrıca bir şeyler yok Hı -hı. Ya da orta saygı bir var çünkü o da şey yani tamamı ücretsizden oluşmaz hatta genelde küçük müsaade etmiş, zeksi biraz daha fazla yani diğerlerinde yani, yani öyle çok daha farklı şey, e, bir Bundan doğru çok daha farklı bir durum. Gerçekten Fransız evinde yani, işte, yani e, eşit birçok mağbulüklatının pek çok ayrıca bunu bu, bu, bu bir ee, de bundan bahsetmek lazım. Bu, bu soyut, evrenselci, hak tanımı, insan tanımı vesaire Sadece bazı çıplakta benim açıklamak yapamaz. Başkaları da bundan memnuniyetle Ve erken ön filiz teorikten bu bahsetmek lazım. Ve daha önce 99-99'e itibaren doğu düştüğünde bir arasını, Giond'ler arasını, Lahti'ye La bazı şeyler ve kadınlar insan hakları, yurttaş haklarından bahsederken genel yapmanın kadınları yok sayma anlamına geldiğini yani söylerler ve bu konuda da çıkan şeylerden oluyor. Burada olan lobuşum, ismi anmak gerekir. Bu adam büyük bir yazarı. Erdoğan'ın ismini yavaş yavaş görülmeye başlamış bir kişi ee, ve daha yaradan olarak zaten e, Erdoğan'ın Hem kadınların haklarını savunuyor hem de kölelerin haklarını savunuyor. Evet. Evet. Diyas yapış. Erdoğan'ın evet. okulu ve kölelik eriştirisi yani yapıyor. Bu evet. konusunda evet. Cumhuriyetçi Okulu Cerenlendere katılır. Ve meşhur bir metnik yalar, Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi ve burada özellikle kadınların yolunu düzeltmesi için uça, da bir tane de bir en insan bir boş dönemli imaret karılarının değişikliği, şeyleriyle, de, örnekleriyle ortaya koyar. Çok değişik etkili olamazsın meselesi, uzun yıllar umudulur. Sonrasında, işte özellikle Finans Savaşı'nın arasında birbirimizde, haydi, bir şeyler var. Ben haklıdım ama karşımızdım. O ayda bu gibi, en çok başkaların yadağı var. Onlar da, bir şeyleriyle, katlarıyla, katlarıyla, bu, var. E, sokağa da pek çok karının ışıkması diye Burcuvalar, Gençler bu Büyüksüzü arasından. tabii bu karının daha da önemli görüyor. Bir, bir de, bundan bahsetmek lazım. Köle çok çeşitler Neden? Çünkü Fransa bu bölümde zaten, sahip olmuş, zaten. ve sahip Ve 18-18 sonuna geldiğimizde Fransa'nın kolonilinde bu sömürgeyi bir ekrabalar değiştirmekte köleyi yine karıştırmaktadır. Ve evet, zaten değerim hemen sonrasında Kareyip denizinde, Fransız sen yani Sendomek kolyemizinde şimdiki haitle, bir isyan patlak verir. Bu isyanda köleler var olduğu aynı zamanda e, işte, özgürleşmiş köleler ya da kişilerde evet, yalanır ve Halit değerini ilerledi yani değişikleriyle, cillerini dövünce işte eşiklik, kardeşlik gibi meselelerden işte tarihte Fransa'da çok fazla bahsedildiği buna karşılık işte kölelerin burada sözleri olur. Bu şekilde cillerin var, cillerin var, cillerin var, getirirler. Ve özellikle bu kölelik meselesi, köle isyanı e Mecliste Jeroen'den bile Jeroen'den bile çokça gündeme alacak bir şey. Çünkü e, köleliğin özgürlükle bağlaşmayan bir şey olduğu sıkça karşıma başlamış. Ve zaten 1993 yılında köleliği kalan bir alır. Meclis konumasyon ve projesi diğer bir Jeroen liderler. Özellikle bu dönemde köleliği karşı söylendiğinde çok eşyalar alır, verirler. Bir de da bir Ceyne sesini alıyor. Bu, yani, bir üniversiteyle şey, Jacobin Ermer, yani er derecede, bu mülksüz e, yani, halkın alt sınıflarının temsilcisi, çok çok Burada da çokça yerleşmiş bir var. İşte Jacobin Ermer, Ceyne'in, e, Fatih'in üstün, Ceyne'in sesiydi diye. Çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor çünkü o dönemde çok belirgin bir ayrıntı var. Japonlular küteleri itibariyle, söylemleri itibariyle hiç oyunlanan zaten bir zemini kuruladı liderler yapıyorlar. Latinlerce muayençiler diyoruz ki işte Japonlular Japonlulardan daha hızlı bir sürüşü, yansıtıcı falan diyoruz. Ama Radikal bir çok ülkede bir sürü çoklukta şey, monarşi yıkma üzerinde kurulmuş Latinlerce yani işte ve. Temsilidir. Beşim üzerine kurulmuş cumhuriyetten daha kesin tek görünmüyor. Eşitsizliklerden, işte toplumsal ya yani şey, eşitsiz falan bahsediyorlar Jacobenlerde. Ama <gülüyor> söylediğim ondan bir temel unsuru değil bu ve gettiklerini konuda yanlarında tutar çıkmıyorlar. Bu konuda bahsediyorlar ve. Ee, bu pek çok noktalar karşılığı da Özellikle biz ülkete tamamen karşıyayız, her şey bütünüyle eşit bir şekilde alamaz. Ama aşırı serbet bilgilerin engellenmek için önlemler alınmamış, biliyorum. Ee, 18. yüzyıl başında, yoklu dünyadan, ünlumun bir şey, o kadar da bir şey. Ee, buna karşı ya da o da başka tarz şeyler onun bir şeyler veya Jakobsen için de Rusya çevresi yalın gözle görülebilen kullanan marka gibi şeyler. Lakonalar. Daha farklı onlar çok daha sonuçta ve gelir ise tüm ile eşitlikçi bir sistem üzerinden ortak bir nitelikte geçebiliriz onlar kadar. Ya da eee teber. Veter. Büyük kişinin isimlerinin olduğu pek çok başka şey var. Şey var Jacobinlerden çok daha eşittikçe olur. Onlar da dönemsel intifaklar yapmaktadır. Ee, Kaldı ki Jacobinlerin tabi faydalı birleşiyordur. 1795-1799'larında kısa birleşme aslında. Bu dönemler. Ama en başta Jelon Gennet'e daha sonra da kendi müddetiklerine en sonunda Jacobin İtlalık'ın yani kullanmış, öfke, öfke, öfke, öfke, öfke, öfke yöneldiler. Her alık Ve derin bir terörülemini, de yanında, gibi, kadın hareketleri bir e, Ve daha sonra, 1294'ün e, bahar aylarına falan geldiğinizde, artık çokopatimiz, uzun da yaman yani bu yapmadan kendi soldarında yalan, daha büyük bir unsurları da ortak alınmaya başlarlar. Öyle ki 1994 yılında Rovesti'ye karşı bir darbe üzerinden değil de darbe altı arasında sadece <gülüyor> bir yetişimler yok. Aynı zamanda bu dönemin son kesimde bu darbeyi ilerleyici olarak Gereksinim pakran logiği. Bunu da çeşitli şekillerde temellendiriyoruz. Evet. İkisi de gereklilikler konusunda. Zaten gerekliliklerden sapılırsa eğer eee konunun organik bir şartına sapma olur o zaman bu bir felaketle sonuçlanır. Bu doğasında eee bir uyum varmış ve o uyumu dışardan müdahale eden bozmak, ve aklınızdan yarattığımız bir takım teoriler bozmak bir kafadır. Ve ikisi de aile konusunda çok büyük, büyük bir yöne verir. Uyumunak'ın karşılıklı bir yolluk yönlüğü bonak için aile toplumun yaklaşık olmasını da kesinlikle çek. Bütün bir toplumun prototipi. Yani burada klasik. Aslında bundan orta çağırdan itibaren, ya da daha üstlendirebile e, Söylenen şey tekrardan diyor. Aile babanın ortakısı esastır. Toplum içinde de, nasıl babanın baba ailenin içinde de aileye gidiyorsan Toplumunu da görür. Keder şahitlilik bir süre diyecek, demin bizi yerleştiriyor. Ve buradan ayrıca pek çok şeylik görüyor. Mesela, boşanmak falan gibi Fransız verimcilerini getirdikleri birtakım düzenler tamamen ...dine karşı olan olduğu gibi aynı zamanda toplumun da altına koyan bir şeylerdir. Çünkü siz boşanma ayda aslında aileyi yıkmaya başlarsanız, aileyi yıkıyormusuz, toplumu yıkıyormusuz, anlatılır. Çok etkili olacağınız onlar ve muhafazakar siyaset bir görüntüsünün olduğunu diye, önemli bir şekilde önce arada yaptılar ve panikte de son meki oyunlarda devam edeceklermiş 8-10 kadar diye onların görevlerinin ceviri ve yine bu ceviri yasları ceviri başında muhafazakar isimde sahiplerim mesela muhafazakar diye isim taşıyan bilgiler falan çıkarmaya başlamış. Hocam buna karşı geliyordu düşünsek Türkiye'nin <gülüyor> <gülüyor> adımlarını. <gülüyor> Hiçbir şey şey, o orada ee, ee, bir şey karşılaşıyor işte çünkü bono park usulünde de şey bu nedenle parklaştı ornestjs'den eee 1999'da daha böyle daha 3 var. Sonra da bir tekrar denememiz var. Mafre sonra. Böyle Avramonu Tam bu dönemde önce İtalya Mısır seferlerinde çok ismini duruyormuş bir kişi. 90-90'a ın 90 da bir kriz var Fransa'da artık işler gençleniyorlar işte. O yüzden Mısır seferinden Ne yapıyor? İktidar eşit aldı. Bu an. Ya bir filan, diye bir güzel Buna ''Nasıl bir ideoloji benimsiyon kendisi?'' diye sorarsak bölümüne göre değişik dememiz lazım. Çünkü yok. Ama artık 1999'dan 1815'e kadar İktidar olacak. 1804'e o zaman önemli. Yani bu 5'e boyu da konsül olarak bir gün duruyor. Hatırlıyoruz konsül nerede olarak. Roma'da. Fransız evlileri de tutuklar sürekli Roma yaparlar. Kendilerini Roma'ya veriyorlar. Herkes de Roma kendilerinden bir şeyler bulmuş. İşte bağlaşıklıklar, işte plevde kendilerini görecekler, işte meclis üyeli, senat olarak görecekler falan. Duyum olarak da olağan bir monsiyon görür Bir diktatör yani. Ama ya Ve aslında ilk geldiği dönemlerde Roma'ya bakmak gayet Derinlik dikkatlerine sanur yani derinlik olmuştur der ama şu an olmuştur işte yani artık orada dikkat görmüşler. Kan olmayacak. Bunun karşılığı mesela devletinden Fransa Cumhuriyeti olarak olmakta devam eder. Yani Romada gibi bir republik, republik var der. İşte orada yöneten bir konstitüsyonel imparator var. E, hukuki anlamda çok önemli düzenler yapılmış, özel hukuk devrimi yapılmış o soyut insan, soyut yurttaşın haklarının güvence alınması konusundan çok önerken adımlar. Üstüneştük, ilk haftalardaki sunulmanızdan birini hatırlayın. Siz, siz sunmuşsunuzdur ya, şeydi o ilk oturumun eskinde. Diyoroklar gibi bir var o yerde. Napolyon'un baş tehtekçileri. Diyorok, yani kendileri Diyorok'u diyorlar? Pardon, Diyorok'u diyorlar, kıtır. Daha sonra Napolyon'lara yok. Bunlar da aydınlanma felsefesinin en önemli şeyleri, oradaki temsilcileri. Yani işte bilinin e, metafisik üzerine gayret gelmesi gerektiğini tamam. akıl yürütme her şeyi anlaşılabileceğini, örüstüye doğru geleceğini söyleyen ve şimdi standartlarımıza göre de liberal diyebileceğini bir siyasal düşünce geçtiler. Yani sevdiği şey yönetimin terkleri, işte, yönetiminin siyasetleri olması siyaset gerektiğini savunma var. Buna baktasın bunu destekliyoruz. Diğer yandan muhafizikalların da çok mesafeli olduğu söyleyemeyiz ve daha geçtikçe muhafizikalların çeşit paylaşıcı Mesela Baltıklar ve Meneç'e Rusya'ya ilçi olarak görülecek Dolayısıyla bir yavaş yavaş geçin yavaş yor. Bu dönemde geldiğimizde hem deoroklar gibi daha bir evlensel kajlanmacı, şeyler, kezarlılarının işlerini kesiyor. Hem monsthyal biraz daha fazla yaklaşıyor. Hem de geldiğinde imparator ilan ediyor. Ne yapalım? İmparator benim de yedin. Bir hocam. Değerliğimde daha lezzet var. Nasıl buradaydı? Yani imparator. Ee, Onlar bir düzen sağlığına yaklaşmıştı. O düzenini bu dönemde gerçekten salıyor yani orada bazı şartlar altında başka bir falan yapıyor. Bu da aslında gayet ailesi kırıldan Buna çünkü neyse hemen o sahaya zaten artık çekip istiyorlar ihanet uğramış hissediyorlar güvenmeyecekler bir daha bu arada kendi köşelerine çekip şey yani keçi yönetmenin kemsilin rejimi ne kadar gerekli olduğu konusunda kalan eserler şey verecekler ve kendilerine liberal vermeye başlayacaklar. Andoruzan'da liberal kelimesi bizim bilgimiz kullanmaya başlanır ve serbest ticaret falan da yoktur. Dolayısıyla keyfili yöneticilerin sınırlandığıdır. 5-6-6-10 arşiv tercih yaparlar. çok mu bu dönemlerde? Biberlerin Çok. Bu dönemlerde artık küçük güç genellikler Yani eskiden sayabiliriz destek veriyordun? Yani bu Şöyle şey, bu vaziyette yani, kişilerin özelliğini de, altında görmediği sürece şiddetsel işte, destek falan vermiyorlar. O yüzden onların kurdukları karbopartı yani, şeklinde ve ancak belki 15-15 işte, sonrasına falan geldiğimizde bir desteklenmemeyi de benim için iyi bir uçak desteklenmiş yani, işte bir yönetimden bahsettik. Yani yine bu uçak önerdiğim aydınlaşma aslında bu dönemini beraber Muhabbetler var pek hoş karşılıyor çünkü onların kafasındaki çok daha eski temelleri dayalı bir yemeksel hemarşi ve böyle bir şeyin kurulmadığını söyleyeceğim. Zaten yine aslında yapılandığım yapı olduğunuz düşünce Yani siz kaldırmakta kadar kuruyorsunuz, size geleneksel aristotrasi desteklenmiyorsa ve kendi arasolarınızı, sayı aristotrasiğinizi yapmaya çalışıyorsanız kusura bakmayın sizin yaşadığınızın komikliktir diyor. bu böyle bir şey ee, ve dolayısıyla gerçek. Işte, yani, Tarışmalar bölümünde devam etmektedir. Bir de ondan anı basın. Bir de onun çektiği olduğu gibi şey, arıyorum. Fransa'dan basın. İlk hafta, saatte, sonra, sonraki saatte Almanya'nın bilgisayar üzerinde onu Peki, bağlı mı? Yani, çünkü ilk üç şeyden bahsetmiştik. Diverenler anlattık. <gülüyor> yani, daha doğruları bir yolu başlattık sonunda e, muhtemelen görülüyor. Muhafazkanları da görüyoruz. Çekilmeleri bazen destekliyorlar, giyerliler mi var? Şimdi, bağlı çiftlakları bir e, Önce direktörler, daha sonra, kontrolü verelim. E, bahsettikten sonra, ilgi gelişme oluyor aslında. Bir hemen, 2090 Doğrusu ile karşılar ve sonrasında cokölenlerden artık alırlar, hareketinden artık alırlar, dışarıdaki şeylerden gelişiyorlar. En başta biraz üst bazdır, eşitler derneği. O da itibaren ufak ufak başlamış. sırasında yine. E, Eşitlik ilgili bir şeyler e, e, gelmiş. Okul, mesela insanlar böyle hiçbir şeyin var olmasından bir kişi ve niye? 95-96 yıllarında geldiğimizde az insan izleyici çevresine ulaşıyor ve niye? 96'ıvarda babalık ve arkadaşları bir deneyim yolunda teknoloji der tamamen işte eşit mülk dayalı ve doğrudan mekanizliğine da dayalı bir rejim bulmaya çalışıyorlar. Eşitler i̇şte konflosu diyebiliriz bu soruya. Konflor yani başarısız oluyor. Fazlok'ta bir yerde önce bir sonra ilan Ama onların öğrencilerinden bir kısmı İtalya'ya, Eskişehir'e ye başka yerde kaç başarıyorlar ve oradan sonra İnsekiz onların itibaren bu adresin çevresinde olanlar, grupları kurmaya başlarlar. Ya da Zadikar Cumhuriyeti, Sol da kuracaklar. Ve İnsekiz'de on, yıllara oradan Sosyalist <gülüyor> burada de, yine Fransa'da işte siyasi baskınında, farklılık, koştumlarda ilk ...konusunu, özgürlük yokluğumuzu falan daha fazla üniversite alan kişiler... ...biz enteliklerden oluşturuyorlar ve... ...böyle çok bir sosyalik ortaya İlk ilimler çok daha farklı bir proviz. Yani burada aile, o bağdaşlıkla başka bir ilimler bir gibi... ...işten 3.000 sayı olan yani 3.000 dolan kentli kesimler Önümünüm. Ee, ...böyle bir kitle sergiye sahipi aslında... olsa... <gülüyor> ...böyle ee, e, e. sosyalistler ise... ...entelektüel açıdan... ...gayip ...çok sayıda <gülüyor> de, eserler... çıkardı... ...ama... ...çok küçük... ...bana pek pek kişilerle... ...kibar etmiştik... ...ve bu e, dönemlerde... ...yani bizim... ...10 işe... ...uzanında... ...bir kitle sergiteli ...buna karşılık... Balık katını önce sokakta yapış olup dönüyor bir bilgileri, bilgileri falan yapış olup dönüyor. Bu sefer daha teorik Ve işte paylaşımı neden eşitsiz, ee, neden toplumda hiyerarşiler var, bunlar olmamalı gibi şeylerden alışıyor, böyle tezgitlerden çözümler çıkıyor. İki önemli bir isimden bahsetmiyorum. Biri sensin olmuyor. İkincisi Fouillet, ikisi de teorik falan değil. Ee, sürekli olarak zaten Fransızlarının aşılıklarından bahsediyorlar, şakabendik gibi bir aşılığını görmemek gerektiğini falan yani, sürekli söylüyorlar. Ama şu an harcına gerek yoksulluğun analizi, işte evet, farkındalığın analizi falan konularda gerekse önergileri çözümlerle aslında o kimi, önemli toplumsalık sahibi sorularına yani, evet, yanıt arıyorlar ya yani, şey yapıyorlar, i̇şte, farklı pozisyon. basıyorlar. Sensimo, Aydınçuklu, ailesine çetiklikler çıkmış, kendisine konu zaten, ama diğer için aslında pek çok bir Akit Sokaklı paya yerinden Sonrasında da Aydınçuklu'nun zaten yani, çubuğu, yapıp, ve engellisinin başında izbahar kendisi ne yapıyor? Ee, bir sanayi toplumunun örgüsü yapıyor. <gülüyor> Dönen Darlı'nın İngiltere'de sanayi gelişmelerini artık verilmiş ama Fransa'da yavaş yavaş Afrika'da bulunakta makineleşme yaşanmakta vesaire ve sensin ona göre bu iyi bir şey. Ve toplumda eşitsizlik var, eğer bu sanayi gelişmelerden kaynaklanmıyor tam tersi sanayi gelişmelerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanmıyor. Yani, eğer ki, diyor ki sensin Bu akşam <gülüyor> ülkelerin bütün işte arı sokaklar, rantçılar, kilayla işte falan bunların hepsi ölüverdi. Hayatımızda neymiş? Her şey damlalar, hatta betiha damlarmış. Ona diyor, düşünün, işçiler öldü, köylüler öldü, işte e, şeyler, e, sanayiciler öldü. Ne oldu? Hayatımız durur, yani biz ölüyoruz aslında yaşamız. O yüzden de, bu seyirken, sanayi sanayici toplumlar ve panazit, eski teoriler toplum artı işte mullaklar toplumlardır. İller arasında fark edersiniz, sadek işleyen körük devam etmiyor, sanayiciler mi savuruyor? Sen servet ama sınırsız bir toplum hayal etmez. Sosyete kimisi yaygın kişilerden bir ama son olarak sosyete yürüyecek farklı bir toplum ee, onun karşısındaki toplum yine aslında sanayicilerin de şey yani işin var değiştirebilir de var bunda. İşte, toplumun tablakaçlık hmm. yani şey, e, teknolojilerin düzenlisiyle beraber toplumun dağınlığıyla Türkiye'nin de işçiliğine doğru bir örgü veriyor. Türk merkezini söylüyor. Bu konuyla sürdürüp işte sanayi ilişkilerini yani, gelmiyorlar. Bu e, yeri yani. daha farklı bir noktadan bakıyor evet. mesela. Buraya insan doğasından kurulaşıyor ve diyor ki tam da insanı çeşitli özelliklerle yarattı. Tutkusuyla, aklıyla, ünlüsüyle, ıı, pek çok şekilde ilçesiyle, gülsüyle insanın çeşitli karakter özelliklerine sahip. Buraya daha buraya hesaplıyor. İşte şu kadar çeşitli karakter varmış. Bunun bu kadar çeşitlenesi Bunun vardır, Bunun karına varmış, erkeği varmış vs. Ve bir çeşitlik vardır insanlar içinde. Kimisinin karakteri varmışlar, kimisinin varmışlar. İşte temizlikselen, e, köpek derisiyle dinleyen, e, e, iyi buldu, iyi kendiler, falan diye bir sürecek, kayıyor e, oluyorlar. Ve böyle diyor ki, insanın doğasında yalan ve kanlılığında istemiş olduğu farklılıklar, insanlar doğadan uzaklaştıkça bastırılmıştır, ortaya kalkmaya başlamıştır ve insan aslında kendi kendine umutmaya başlamıştır. Yaratıcısının umutmaya başlamıştır. Bu arada bütün sosyalistler aynı zamanda dıngar ee, ...ve hatırlamaları için ha, aynı zamanda bunu bulupca bir de toplumda da bir de altımızda iktisadi eşitsiz bir toplumsal eşitsiz sistemde yaşamıştır. Bundan kurtulmak için yapmamız bir işledikleri, o kattaş hükümetiyle maşallah hem de uygardana çağrılır, bir şekilde fiyer arştırır, sanayi yapıncıyım. 3-3 kurutlar durumunda. Ben liseyler, ben kadın, ben liseyde e, bir araya girecek ve her bir karakterin şekilde bir, şey. bir araya yaşıyor bu çok mutlaka var. İçinde her an yani bir iş yok. Cins ayrılık yok. Tamamen bir iş bölümünü. Kendine yaptım. Karakter özellikle de farklı olduğundan kendine yaptım. Şey bu gerçekleştirdikten sonra da aslında bütün dünya. Yavaş yavaş, kurutlar, kurut şeyler var. İyiliğe doğdu gibi öyle bir olacak ya da bir değişimde olacak ve sürekli bahar yaşanacak. İşte, e bütün hani, dünyada Bundan sonra bir süreler kadar bir, bazıları da şeyler e Çünkü bundan sonra nasıl olacak bilmiyoruz da i̇şte, sürekli bahar yaşanmaya başladıktan sonra 60 bin kadar, bin kadar bir süre insanların gerçek işte, şey, altın çarık başlayacak. Ve kutuplar gelecek tutular o kadar bununla alakalı bir asit sis. zamanla şeylere ekliyor. Yani arkadaşlar o enzim yumurta da ekleniyor. ondan sonra yumurta da. Zararları meni dönecek. Yaraları geçirdik. Yaraları biz saptıkları şey olarak kullanıyoruz başlarız. Yani de ayrıca biz şey var. Pasta şey da var. Evet. Bu arada ikisinin de e, sivriliklerini körküleyen e, şey yani, öğrencilerin sivriliklerinin onlarda ilimlerde daha iyi yani şeyler kurarlar. E, yani kalan kurarlar ve yani, sensin bu kurye işlemi zamanı, cesareli işlemi onları öneririm yapmak lazım. Evet. Kurye ee, de eksenlerinde sözler ilişkilerinin ismeten daha fazla yer vermesiyle, yani özellikle kuriye, bir kısımlar. Tamam. O zaman şimdi daha sonra, şu, Böyle bir olmada bazen için. Bu arada ne hissiniz Şimdi 19. yüzyılın ilk keşiğinde özellikle başından 1800'ler bu iç çeren çok fazladır. Yani topik sosyetelerin bir kısmı, mesela 19. yüzyılda önce montası kırık, sonra sonra e, sosyetim var. Bazen tam tersi olur. Sosyetiz başlar, montası çünkü aslında benzer dertlerden dolayı Yani bu evlarsel bir konunun ve bu konuları birleştiren konulardan biri aslında. İlk dönem karşı veren tabii tabi ki sosyalistlerden almış farklılardan tamam anlamlı bir yerden dolayı işlemi geliyorlar. Ama zamanla bazı noktaların birleşebiliyorlar. He ee, he, ilk dönem sosyalistlerin bazılarının toplumsal tarafılaşmayı tamamen reddetmeyildiklerini de düşündüm. Yani biraz yumuşatılmıştır işte toplum satabiliyorsunuz denilir. Yenemiz şey, hafızı ee, şey, gerçek ve sosyalistikleri bir şekilde geçiriyorlar. Aynı şekilde tabi hızlı bir şekilde, 10.30'un, 10.30'un, ilk yine İngiltere doktur, Fransa'da olsun, e, Amere'de olsun, bu evrensel gelirin eleştirisi, bir kapitalist toplumun ve veya toplumun işte, bir toplumunun eleştirisi çekmek Ve iki tarafta bir şekilde zaten antikapitalizmin ya da burjurazinin eleştirisini evet, yaptıkları için yine bir ortak zemine birleşiriyorlar. Ee, Dolayısıyla bir tarafta bir romantik antikapitalizmin ya da montazakar antikapitalizmini görüyoruz. Diğer tarafta bir sosyalist yine romantik umuturlarla çevirilen bir ee, antikapitalizmin benim sevgimden evet, sosyalistler görüyoruz. Bir namaz Diğer önüne edeceğiniz şey Nisa ve Pransa özellikle şu iki yani arasındaki Tartışman çok yoğun bir şekilde Fransız evleri takip eden yıllarda kendi gösterir. İngiltere de devletin yaşanır. Tartışmanın 1889, onlara yani bir Fransız devletin haberlerinin alınmaya başlamasından kısal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yol Anglikan Bir Anglikan'ın dahili, bir protestan dahili, ee, Fransız devletin savunmasıyla başlar. tartışma Fransız <gülüyor> ...ve Edmond Burden, meşhur Fransa'daki devrim ücretmenizindeler... ...şıların yayınlanması kadar büyük bir şey, kelime. Yani ses geçmiş. Price ve onu takip eden İngiltere'deki Fransız devrimi yanlısı yazarlar... ...tam da bu evrensel bir insan ambişimden yol açıldı. Ne yapıyorlar? Ee, e, i̇nsanların doğadan kaynaklanan ve hep hep bireyler olarak, eşit özgürlükler olarak taşıdıklı haplarız, o bunu söylüyorlar. Bu ülkeyi hakkından tutun da işte fites özgürlük, tabi özgürlüğü bilmek çok haklı, buna daha gidiyorlar. Ve bununla bağlamak olarak bir özgürlük damaya kadar, yani öznelere kadar insan hakkının müdahale edilmemesi anlamında bir özgürlük. Ve yine işte keyfi bir şekilde ee, Yönetmenliği yaptı. Kendi kendine, ee, kral, biri bana kalmış. Şimdi, bu şey var, evlatlar, ee, work, var Bu Birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, da birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, birader, Bu ilk partisi de 18. yüzyılın aslında liberal partisi. Yani hem yani, liberal namazı bir 13. liberal Dolayısıyla bir <gülüyor> ak hayat sağlaşı değildir. Bu benim liberal montabeker aydınlığı ya da işte şeydenlığı yine değişik geldikler vardır. Kimi liberaller, işte toplum, siyasi <gülüyor> biyolojiklerinden falan. Bu arada falan, belirgin Daha yet işte, muhafazı kendilerine beraberdir ve şey Bu yüzden o zaman tam bir yapamadığı zekalı progresif Aynı değil yani böyle şey değil diye karşılar çünkü böyle toplam bir olacağını düşünmüyorlar ama o an şey yapmamızda reform noktaları ama diğer tarafta ise ilerleyicilerle progresif dediklerimiz bir dönüşü yani, de, bu bu birbiri nasıl bir şey değil mi evet tamamen yani burdaki başta burdaki daha ziyaret şundan çıkıyor anlendiklerden çıkıyor aslında ee, e Böyle böyle Doğal hak ya da işte evrensel çok hızlı gibi bir şeyden bahsettiğimiz ürünlüğü değildir. Genel anlamda bir özgürlükten bahsettiğimiz ürünlüğü değildir. Bu hiç hak olmadığı, hiç özgürlük olmadığı anlamına gelmez örtelere. Mesela Meksika'da Boratman'dan çok daha fazla hafta etkili. Görmüş, bunu vurdular o aynınancılık e, geçmişinde geçmişi olarak. Ve burada hareketler değişimi tamamen elde etmez. Bir geri dönüşle talep etmez. Mesela Fransız'ı karşılayabileceğini yaptığı gibi kimi devrimleri hatta olduğunu bile parçalar. <gülüyor> Dört, Amerikan devrimleri, destekçilerinlerdir mesela. O yüzden kendi başına devrimle hiç dergi yok. Ve onun için mesela bir devrimin radikalliği diyelim, ikiye belki onun da önemli oluşan, akıldan, insanların aklından yok, bilolojilerin aklından kaynaklanan bir takım fikirleri, diğerleri, ak falan insanlığa, bir topluma uygulamayacağız. Yani Burt diyor ki, Amerikalılar kendi yani iç gelişimlerinin sonucu olan, toplumsal planiklerinin sonucu olan bir takım değişiklikler bir eskiler gerçekleştirmeye çalıştılar. Ve bu değişim toplumun organik itişatı içinde anlaşılabilir bir değişim ve dönüşüm isteği Böyle değişikliklere sıcak nasıl yapar? İşte, e, e, Fransız e, devletleri yaptıkları, aynı e. kapısında yer alan bir akıllı anlayışından, kafalarında yaratan bir doğal özgür anlayışından İşte bir proje dahilinde insanları nasip etmek ve üstelik tehlikeli işe geçirmek kurmamak için. Ve bu acı bakımlar ya zaten en üstü vesaire. Yani aslında devrin ilk isteden muhtemel olduğu dönemde dinleniyor. E, o yüzden aklınızdan uydurduğunuz bir satın ilkeleri, evlensenin ilkeleri diye ortaya yazıp okumak da evet. yaşasanız eğer, o zaman işte tehlikeye başlar ve doğumun temelini, işte o zaman Buna verilen meşhur kültürler var. Evet, tam sıfı peynin, bilizlik, insan hakları bilavı. Daha tersine söylüyorlar. Kamrı, insan praeşit, özgürlük olarak yaratmıştır. Hakları ile yaratmıştır. Ve her bir insanın insan olmaktan insan kaynaklanan daha bir hakları vardır Ve bunları savunmak pek yolunda kurucu düzenlemelerde Güzel bir takım değişiklik yapmaktır. Fransız ve İlkeşleri yaptığı gibi bir işlerle, iyi amaca dolu istedik O yüzden da gerekir. Derslerden başladığında, teminlerden başladığında söylediğimiz gibi teyitli görüşleri daha etkili oluyor. Bu arada gerek Word'in gerek teyitli kitapları apoyarabiliyorsunuz. Ama ben de aslında. Yani o dönemde standartlara baktığımızda haf-kaf bundan aşan maskeler yapıyorlar. Word 10.000'ler basıyor ve 100 binler basıyor çünkü sanat gerçekleşiyor. Reveç'te şeyler bir yolsu çevreler yok, evet, Bir de, neden önemli? Evrensel tarzmanlarının evreninden, evrensel tarzmanlarının evreninden, Olskontrak'ta. Evet, Olskontrak'ta bu insan hakları ve evrensel konusunda hikaye bahsediyor. Bir insan haklarının gerekçelendirmesi, de Türkiye'de şey, şey, şey olan kadın haklarının gerekçelendirmesi. Ve o sırada sadece boyut anlamında insan haklarını hakları, savunmaktayız. Bunun savunmasına da ettiği bir şekilde biraz yani genel olarak insanların eşit özgür varlıkları olduğunu söylüyor. Ama kadınların da eşit özgür varlıkları olduğunu özellikle iş, ayrıca toplanması gerektiğini söylüyor. Çünkü onun gözlerine göre e, erkek kilodoklarının mesela Russo'nun yaptığı, yaptığı, yaptığı bir yandan gelen anlamda eşitliği, özgürlüğü, başka şeye biletliğimi överken diğer yandan akıl üzerinden bu örgüyü yapmaları akıl sahibi eşit, eşitliği, özgürlük oldukları söylemelidir ve sürekli olarak erkeklerin daha akıllı olduklarından iman edilir. Aslında bundan kadınların yetirince olmadıkları, doğaya dair olmadıkları ve dolayısıyla aslında ilçilerin sonunda olarak da yeterince eşitliği ve özgürlüklerinin noktalarından ben olsun kapsam. Diyor ki, hayır efendim, kadınlarında en az erkeklerden bir akli konusundaki vardır. Erkeklerin de en az kadınına kadar bir irasyon, ilgisayar, ilgisayar tabesteleri vardır. <gülüyor> o anlamda kişinin arasında bir uçurum olmadığı gibi akıl, irade açısından bir yani akıl ve doğal açısından bir yerler şey bulamaz. Yani akıl sahibi varlıklar, irade sahibi varlıkları daha ilgilendirmez. Zaten insanlar hem akıllı ne girerler, gayet insanlardır. Kadınlar, erkeklerden farklılığını ve eğitimlik Bu bunun onların doğal özellikleri değildir. Eğitim almalıdır, işte zamanın hayat içinde eğitim işitleridir e vesaire ve özellikle eğitim yolunu aşar kadınlar, özellikle onun için düzenler yaparak zaten onların bilgisayarını yeterince tamamlamaya, planlarını da almanız mümkün olur. Ve konunun <gülüyor> yaklaşıyla özellikle bu Rus'un eriştirisi, ee, çokça sesle getiriyor. Çünkü Jacobin'ler, genel Jacobin'ler yapıyorlar, pek çok Fransız ericisi ee, Rousseau'ya işte, um, genel bir adet teorisi, yani işte, halk egemenliği, anlayışına vesaire ee, çokça atıp yapmaktılar. Rousseau'yu ne kadar belirtiyorlardı, gerçekte ee, bu da yine, ee, aslında tartışılır ama ee, Oğuzman Karp'ın bir yandan Fransızlarının yenilserken, diğer yandan işte ben sadece Zaten diğer yandan da kadın meselesinin burada belirtilen üstelik kuzu gibi birime piyasaya giriyor. Siz de takip Çok tehlikeli bir şeydir. Ne biliyoruz? Bilesin gözlemliyoruz. bir kadın hakları savunma, geliniyor, kaçışlı, internetten iddia geçiyor. İkisinin arasındaki ilişki esas Daha da zayıf. Dolsun, kalk. Mesela atölyem çok güçlü. Yazdırmak mı Yazıyor, Zerim benzeri siyasi düşünceliği yaşayanlarda bile bu dönemlerde varan Fransız devriminden de Doğu Katliplerinin açığından çokça gelişimi başladığını görürüz. İngiltere gerek liberal gerek monistler gereksi işçileri gibi sosyist düşünce çokça gelişir. İngiltere de bu üçüncü eşitlik yani evrensel eşitlerden sonra bu eşitlik protestocuların dönem sonlarında özellikle de Washington yanda Roberts'ın oğlu gibi. Sosyalistler yer alıyor. Böylece Saint-Simon Fouye ve ulaşmış oluyoruz. Çünkü erken yönel sosyalistlik denliğinde bir katkıda yer kişiler onlardır. Ve Oğul'un. Evet, bu erken yönel sosyalistlik İngiltere ve temsilcisi. Diğer de çok biraz farklı. Saint-Simon Fouye'yi Bunlar kendi çaplarında eser veren yazarlardı. Yavaş yavaş işte öyle güçlük kendi tekliflerine başlıyorlar. İşte Oğul. Bakın başka bir yer başlıyor. Bir derece de, kendisi mütevazı bir aile mesut. Ama iyi bir etnik yapıyor ve e, eşinin ailesinden ve yani, bu fabrikaların yönetimi diyebilirim. Ama hem işte kendi okulu yazarlar, şey, bu yazarlar ya da Bobbi gibi başka de, yazarlar hem kendi hayatında yaşadıkları onun fabrikaların yönetiminde ne kadar olmaz. Bir dakika yenilikçi uygulama yapıyor. Tebrik. Evet, sanayi gelin mi? Sanayi gelin olduğunu öğrendiyiz. İşte, e, Sınırsız çalışma saati edini yazanlar. Çalışmakta kadınlar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, korkmuşlar kadar. Çalışmakta gama deklar alınırlar. O, o dönemlerden gayet kısıtlı bir çalışma günü. Çalışma saatleri bir şey kuruluyor, uygulaması e, da başlıyor. E, crash uygulaması da başlatıyor. Mesela her şey geldi. E, İşletmelerinde. Bir ödül ceza sistemi yetiştiriyor ama hep ödül kısmını geliştiriyor o şey için yani işte teşvik etmek için dolaylı teşvik sistem geliştiriyor bu çok önemli bir şey. Ve dörtte seriyor Newland, Scotty bazı şey uzay pek çok yerde eksikler görebiliyor şeyler falan yani, e işliyor o dönemde ve sadece fabrika işini değil işte iş işçilerin yaşam adamlarını da düzenliyor yani iyi kilometre. E, İnsanca yaşamalarından yaşandığı, doğruluğun bahçeler, e, evler vesaire e, yaptırıyor ve bu üzerine kitaplar görecek. Türkiye'ye çevirmişti hatta, onun yeni toplum görüşü adlı, iyisi bir dönüşü Orada bu sistemin, Sabir-i Eylül'ün hafifli kolunun değil, bütün dünyada uygulandı. uygulandığı durumda aslında bütün toplumların ikiye doldurdu ve en yeni onu düşünüyorsa tabi Ütopik Sosyalistler'in içerisinden konusullarından e, biri oluyor. Bu arada şey söyleyelim, Ütopya'dan çok bahsettik bu senin en özellikle Thomas More'dan bahsettikten sonra bu dönem Ütopya'larının diğerlerinden daha farklı bir var. Çünkü genel Ütopik Sosyalistler geçinir bu ölü için, bu onların, onların topyası, işte için ama onların Ütopya'sı gerçekleştirilmesi için ancak hayal ettikleri ya hayal edemeyeceklerdir, edebi şeyden Ya hayatları boyunca bu topiyi gerçekleştirmeye çalıştılar. Sensinol <Sessizlik> ve Kurya'nın olduğu gibi. Kurya, limonada gibi çok şey geliyor, bu geliyor. Ama yani aslında gayet ünlüdü bir sistemde. Yani işte böyle e, bir ask işinden toplanmış bir algı yaşayan falan, yani insanlar da bunu Sürekli onlar o dönem iş adamlarından yazıp işte benim böyle bir hocam var, siz bu gerçekleştirmek ister misiniz? Sponsor olur musunuz? diye. Tabii yani önlemde mail falan bir şey yok. Her gün saat işte 12'den anlamı verilmiş, demin nazi Simon'u beklenmiş o saatte, hiç i̇şte gelen yani olmamış. olmazmış. Ee, ama ondan sonra işte mesela onun öğrencileri, Brezilya'da Amerika'da orada ufak bir şey çok okumlar kurulmuş. Sen Simon'un keza aynı şekilde onun öğrencileri, onun görüşlerine artık işine başlıyor. O bunu zaten önce okulayıp sonra yazılıyor. Yani onun için bu tarz uygulanan gibi de gerçekleştirebilir bu şeyleri. Bu toprakanlığının ortaya biraz daha farklı Evet. Bu, İngiltere'nin tartışma ve onun uzantıları. Almanya'nın tarzından basit Bitirelim. Almanya'nın tabi hala normal devletleri de ise aslında daha doğru tarzından açılam. Çünkü <gülüyor> bu dönem tabii hala 300 civarı devleti bölümde çünkü Almanya'dan bahsediyoruz. Bunun içine kent devletleri var, yükanlıklar var, işte bu şekilde var, başka şeyler de var. Bir de artık göstermek haliyemiş ve daha sonra kalkan bir kutsal ona gelmeyin <gülüyor> bazıları var. Ama Alman devletlerinde özellikle Rusya'nın her şey bazı devletlerle ve bu devletin parçası en az ilgilenip kadar eşitliği Bir de, Eşit de, de Örg'ün önemi burada görüyoruz. Örg hızlıca çeşitli dillere terbiye ediyor. Bu arada Almanca'ya da terbiye ediyor. Ve eserçliğin ünlü değil ama Örg ve onu izleyicilerin. Onun tam olduğu bu evrensel anlayışı yapmak diyorlar ki yani genel insan yoktur yerel, taisler insan hakları var vs. diyorlar. Almanya'daki zaten 70-80 liradan itibaren gelişen romantik akım. bazı bazıları bu fikirleri destekliyor. Ve de evet, Böyle filmde söylediğim gibi insanlar artık akıl çok fazla önemsiyorlar ve bu ak, akıl yoluyla projeleri değiştiren toplumlarımızın projelerine çalışılması tehlikeli bir yer olabiliyor. Aslında biz elimizde kalıntılar da hâlen var ya Almanya'da uzaklaştığımız o doğayı, inançları, duyguları yeniden hatırlasa, akıl da inancın durumunu vesaire beraber işleyebileceğini yeniden hatırlayabilirsek ne kadar güzel oluruz eski toplumun işte, uyumlu yaşamına dönmüş oluruz. Gençliği sağlıklı şahikler, mesela Molariz. Tam bu dönemde bu, gibi ilgileniz olmak. Buna karşı. Yeter Selçuk Kardeşim Sıvıvanlaştı da tabii önlü ve Fadal'da da çok meşhur bir videoda var. İsmini'ye olan Gantt. Peki, İman itibaren Almanya'nın en tanınan yoruluklarına bir haline gelmiş durumda. yazmış durumda. Ve 1893'lerden itibaren de Fransız devrimi üzerine tartışmalara aktif bir şekilde katılmaktı. Örgünlük tarafı çevirdikten sonra on destek veren çeşitli yazarlar yazılarını yazıyorlar ve o yazarlar evden selin insan açarı ya da evrak evrakset insan akıllı diye bir şey yoktur. Yani ondan yola çıkarak siz düzenlemeyi yapamazsınız. dedikçe, Tam düzenli alım. Yani aslında bu yazarların çoğu kamp takımı anlamcılarda olmayan ya da onunla tartışma yaptıkları işler, Fransızca üzerinden yapıyorlar. Ama tam farklı olarak bu aydınlanma yaşadığı kendisine yönelmiş bir yaşam görüyor. Ee, Keşke bak senilerden veriyorum ya da sefer öpümünde ödersiniz, beğenmeyi sizlere genel bilgi diye şey ama nedir kantınızda? Eşitler, kan sona birleştirdiği, insan anlayışları, işte akıl anlayışları vs. diyebilir miyiz? Ayrıca de özellikle söylemiş olduğu şey, kişinin aklını kullanmaya cesaret Evet, bir kişiden başlayalım. Az kişilerden ulaşılmayın. Hemen buraya geliştir. Akıl sahibi özmek onun çıkış noktası. Ve bu özel atı sahipleri diyoruz, kendi aklının üzerine ve kendi hareketlerinin üzerine bir su tutkalı istemez aslında doğası gereği, ama bu tutkalar kurulur, bir üzerinde kurulur, genel üzerinde, başka şeyler üzerinde kurulur ve aydınlanma da tam da bu partinin, korunan kavramın sürecinin başlaması. Öznel değil. İnsan tek başına yaşamaz. içinde Dolayısıyla özneler, arasılık, Ve bu topluluk içinde kendi koyduğu normlarla evrensel normlar üzerine yine bir yaşam durumu olarak Tam da aslında Fransız devletlerinin başka bir şey üzerinden savunduğu, Japonya ve ee, Alman düşündüğünde bu genel olarak bu tarzı cebir Tam nah, bu dönemde yazdığı eserlerinde iyi. bunların arasında önemli birkaç şey sayabiliriz. Mesela teori ve klasik geldiğimizde bir, bir yalan yazılardan biri. Daim'in görüş üzerine bir şey yapmıştı. Daim'in görüş üzerine yazısı ve e, işte, ahlak metafizik, onun bu noktaki bölümünü. Bunlar da, yani 90 yıllarda sürekli olarak yerelce anlayışlar karşılaştırır. Gerçi insanın aklını, hakkı, hakkı, hukuku, normalde siz değişken şeyler olarak tanımladığınız sürece hataya yapacaksınız. Pratiği teoriden üstün olarak tanımladığınız sürece hataya düşersiniz. Çünkü insan, burada bahsedeyim gibi, eşit, eşit özgür, akıl sahipleri, özlenir ve bunun Bölgeden böyle yerlerinde yer yaşayan bir şey yok, bir şey yok. Yani mesela bu aklını sağlamak olabilir ama bu insanın özündeki o özgürlük arayışını veya özündeki o aklı ne deyip ee, ortadan kaldırabiliriz. Bu dönemde yaptığı şeylerde ya da eserlerde birkaç şeyden bahsediyorum bir ki herhalde insanların barışla ulaşması mümkündür ama kendi hallerini bıraksanız barışla ulaşacaklardır diye bir şey yoktur. Dolayısıyla mesela bir Aristotelesçiler yiyenekten ya da Skolastik veya Meştay'ı yiyenekten daha farklı. Yani kendiliğinden bir yeri oluyor, insan yapmıyor? O yerden bir yerden destans edilir aslında. aslında düzenlemeler yapılması ihtiyaç var. İnsanlar normlarla kendilerini nasıl güvenmiyorlarsa insanlar arası ilişkilerde düzenli var. Ve normlar üzerinden oluşan hukuk sistemiyle beraber yine insanlar arası ilişkiler iyileşiyor. Belki o zaman, insanların iyi yaşamları için devlete ihtiyaç var. Ha, gerekirse, bir devletler üstü konfederasyona da ihtiyaç olabilir. Tam da savaşlarının ulaştığı 1995 yılında, daimliği barışlarının filavıyla aslında onun köylü. Ama gör yine de dünya özellikle başın teksin edilmesi için illaki bir dünya devleti kurulması gerekmez. Ve ticaret yoluyla, İnsanların bir ticaret ufkunun genleşmesi değil de bahsettiğim gibi yine barış ulaşması mümkün olabiliyor. Dolayısıyla serbest ticarette güvenen bir iş. Artı yine yani insanların barış ulaşması için bir dünya konfederasyonu olmasa bile ana sisteme dayanmış devlet ya da cumhuriyet yapısının kurulmasıyla beraber yine barış mümkün oluyor. Çünkü birbirlerin değişikliği yönetimine sahip olmayan veyahutlar savaşlamaya daha neyin Bu arada kampını cumhuriyetten anlıyorlar. O dönemde çoğu temsil bir rejim katısının anladığı Cumhuriyet. Yani doğrudan demokrasiyle reddediliyor, büyük sahibi olmayanların oyu vermesini reddediyor ve bu da kısıtlıdır. Evet, orada bir bu anlıyormuşum. Burada bu önemiyle yapmıyorum ama kampıda doğru yerleştiriyor bu yetkikler aklını kullanma süresini bilmiştir diyor ya insanları serteyip bu herkesin temsilini rejimansız olduğunu söylenirken hiç o arada acaba tercihini düşünüyor olabilirler mi mesela? Yani aklını tamamlamayla tercihini alamadığı için belki bir süre e, dolaylı temsil işte bir devokat sanılması için bir yaşam olarak doğrudan bir görüş yok hiç öyle şey demiyor ama o değişiklik yani, yani o dönemde zaten doğrudan demok riskonsiplinliğinin gerçisi her zamanda daha, daha, daha doğrudan böyle olacak mülç saygıyla alakalı olacak. Yani mülç saygı olan, olan bir örnek kan ve çok net. Yani toplumda eşitsizlik oluşur, zaten insanlar o kadar şey bilirlerdi. bir kısmı daha fazla mülç olur. bu anlaşılabilir bir Ondan sonra bunu Yani o şey, şeyi aşamalar olarak fark Bazı bitmişler de tabii bu şeyi diyorlar ama sonuna biraz farklı şeyler. Fikre burada ilgilenir. Örneğin, geçmeden bu dedim. Nereye evet. gidiyor? Daha o 20-80'li yıllarda zaten e, 40-40 hafta menşesini falan yazar hemleştirebilecek. Yani insanların kendi normlarını koyabilen bu ha Buna karşı bir arada yaşarken bir işte, ortak şey üzerinden bir üzerinden, işte, ortak üzerinden 10 tarih edildi. Üzerinde yani, sesli olaylarım bir şey gider, yani İnsanlar kendileri için iyi olanı seçme kapasitesine zaten sahip oluklarından işte, öyle şimdi davranırlar ki ve evden salınarak o davranış normal bir norm bu e, mümkün bir yani ve aile da işte kansmexte anlayışı tam bu üzerinden koyuruz. Yani insanın o bir başvurma sitem bir koronu koyabilmesi bunun üzerinden aslında kendi kendi şeyine etik yönelimi takip edilmesi meselesi. Evet. Bütün bunlar da işte devlet idamışı denilmiş ve temsil edilir, anlayışı, anlayışı, anlayışı tam da bu bir evlensem onu koruyan insan kanın işte olun bir kanın Bir de kantini yalan onun çok sayıda kişinin değiştiririz, modeller vesaire. Ama e, 90 milyonlarda eserler vermeye başlarken, Fransızlarımız yoğun bir destek var. <gülüyor> bir daha sıkı bir destek verdi aslında ve Jakobelli'ye kadar kadar et çok Fransızlarımızın destekler, hatta baktığımız Jakobelli'nin sol kanadında bazı çıkıntılar var lapat baktan görüyoruz. Mesela mülkiyet konusunda farklı kant, çelişkiler, şey, kanta göre çoklar diye sorulur. Yani i̇şte, ülkenin gerekirse eşitlik içinde dağıtılması gerektiğini söylüyorlar. Gerektiği yani gerektiğini söylatmayın. Ve devletin bu yönde adına işte, e, da şey, nasıl 얘기 söyler. Kafta dası işte ticaret yoluyla barışın boşa gidimi sözü diyor ve erişi kaplı yollarda bu şeyle mücadele işte tam tersi değil ki, başımıza ne geliyorsa ticaretten geliyor, devlet ticaretin bir şey oluyor, oyuncağı hali oluyor. Yapılması gereken bu dış ticaretin tamamen yasaklanmasıdır. Bunu da işte korumacı politikası dağın hemşeği için yapmıyor, ancak bu şekilde devletin özelliğini yeniden evlenmesin diyebiliriz. Yani, ticari çıkarlardan uzaklaşmasını diyebiliriz. <gülüyor> Ve bir serde dağızlığının, büyüklüğünün <gülüyor> e, eşit bir cihazı devoluluyoruz. 1990'larda 1800'lük tarafı olan bu benziyoruz. Sonra da yine bu an olarak diye düşünüyorum. İşte o üçüncü bahsettiğimiz eşit en yakın fikteleri önceden koyuyoruz ama 1830 civarında civarında hem bunun hem de sesin, hem de bu yeşil ile fikteleri de çoğu ilanmaya başlar işte daha sonra da en çok ünlü termodinamik de süper sektör. Lær diyor söylerler de Alman usuluna söylerler. Bu söylerler tabii verimli şelat bir yazılır. Natürlü mü olur işler işte lær'de de eee biraz öyle böyle Bu şeylerdir. Yani kimleri der ki, işte Alman etnik milliyetçiliğinin bir oldu. Hatta, kısımlarına yani, bir tanem lazımdı derler. Ve aslında, işte bu şeyler değil, çünkü, yani Kant'ın o evrensel insanların içine varlığı bir ilişkisi vermiyor. Ve <gülüyor> işte, işte, yani, özgürlük Kant'ın 1990'lar olduğu gibi bu bende de o. Alman ulusunun tarihsel bir olduğu gerçekten söyler ki, söyler, e, ama bu özelliği, o önemi, Almanların işte, kısa özelliklerinden, kanun, kültür özelliklerinden falan gelmez. Bizde işte, göre Almanların çeşitli medenlerden dolayı, parisler medenler, başlangıçlar, e, özgürlük temsilcisi olan bir halka olmasından bilir. Ve, dolayısıyla Almanların bu Fransız'a karşı savaş kararması, aynı zamanda bir baskıcı halka karşı özgür, özgürlük, özgürlük halka. Böyle bir anlamda örnek verirken ve evet, bu bir zaman. Ağrın diye başkan özgürlük Hocam, bu dersin, çok büyük bir için niçeden duruyor ya bazı? şimdi tarihçisiyle ilgili görevi değişecek. İlçelerin bir anların hepsinin niçerlerinde dişleri, ya her bir ekle şey var. Yani, ama her bir, bir ekle şey olduğunu, en azından da, bir ayın anlayacak, düşünceler olur mu? Açınca, bu canlı işleri nereden dişi diyor, o da yani bu de şeyler vardı. 100 boyca ama 4-5 gerçek. Evet, bu taksim almayla devam edecek Ve 100-100 m. Yine ilk şey geldiğimizde doğal uçlarla halis halde okul arasında böyle taksim devam evet. edecek ve devrinsin. bu böyle taksim Evet, bu şekilde evet, bu şeyimizin sonuna geliyoruz, ee, bu seneler bizim sonuna geliyoruz. Yani, ilahime 3.000 yıldan, 7.80'imize karşı bu zaman evet. göre, çok ana akıllı, ana akıllı, ana akıllı, sonucu da bu da yok, kadar şeyle ilgili ama öyle bir şeyden bahsediyoruz. Birkaç da meteorolojik ...moktalardan bahsetmiştim ben kendi adımımın isimlerden nasıl bir yaş işte. evet, evet, söyleyeyim. Normalde işte 2 dönemde anlatılıyor bir konuya Böyle çok daha kısa, e, kısa bir sahte üzerinden tam aslında biraz... E, ...o ağaçlara basmaktan oradan görevlemek fark ettiğim şey ...ben kendi adımına biraz da ağaçlığını düşünüyorum bana... ...bu e, teminlerin çok güzel şey olduğunu söylediğini, sizin de yakışı olduğunuz sorular bu sorduğumuz süreçten Teoğlu'nun yargı olduğunu e, söyleyebilirim. Ama e, tabii bu işin çek, e, benim açımdan bakmak isim, daha Yani Söz almak istedim olursak e, yani, ne açıdan, siz, yani eğer bir şey görürseniz ilk başta, başlayan zaman da noktayla bu ağa, noktayla nasıl ne değiştirir bu görmek ve hangi açıdan da bu teminlerin içeriği e, ondan sonra